Farz ve vacip ikişer kısımdır. Farzın birincisi, Her ferde lazım olan, Birisinin yapmasıyla diğerinden hükmü kalkmayan işlerdir. Taharet, Beş vakit namaz, Ramazan orucunu tutmak, Zekat ve haç gibi. Buna farz-ı ayn denilir. İkincisi, Birisinin yapmasıyla diğerinden hükmü kalkan farzlardır. Kur'an tilavet olunurken dinlemek, selam almak ve Kur'an'ı hıfzetmek, cenaze namazı ve cihat gibi şeylerdir. Buna farz-ı kifaye denilir. Farz-ı kifaye olan vecibeyi yerine getiren sevap alır. Yerine getirmeyen herhangi bir azaba müstahak olmaz. Ancak mahallede bulunan herkes terk ederse günahkar olurlar. Farzı bozan şeylere müfsit denilir. Farzı işlemek esnasında bozucu iş yapmak, farzı terk etmek gibi haramdır. Mesela kan abdesti bozduğundan dolayı, kan aktıktan sonra namaz kılmak, namazı terk etmek gibi haramdır. Onun için müfsidat kısmını, ehli usul harama dahil ettiler. Bazen müfsit mübah olur. Mesela, adet üzere abdest bozmak, beşeri bir ihtiyaçtır, meşrudur. Fakat abdesti bozar. Bunun için fukaha müfsidi, meşrudan saydılar. Elhasıl, Harama giren müfsit var, helale giren müfsit var. Vacibin hükmü amelen farz gibidir. Yani işleyen sevaba, mazeretsiz terk eden, farzın terkinin azabından daha az azaba müstehak olur. Ama itikat olarak farz gibi değildir. Yukarıda dediğimiz gibi varlığını inkar eden kafir olur hükmünü inkar eden kâfir olmaz. Kurban kesmek, vitir ve bayram namazlarını kılmak, yakın akrabaya bakmak gibi. Farz gibi vacip de, vacibi ayn, vacibi alel kifaye olmak üzere iki kısımdır. Vacibi ayn'e misal, vitir, secideyi i sehiv, vacibi alel kifayeye misal, Şaban ve Ramazan hilalini talep etmektir. Bazen bir amel bir cihetle farz kat'i, eşit ilmi, diğer cihetle farz zanni, eşit ameli olur. Abdeste başın mes edilmesi gibi. Başın mes edilmesinin delili kat'idir. Mes etmenin varlığı sabittir. Bu cihetle başı meshetmek, kat'iyyü subut, kat'iyyü delale olan farzdır. Fakat başın dörtte biri mi, hepsi mi, bir iki kıl kadar mı demeye muhtemel olan miktar, farz-ı eşit amelidir. Yani vacibin âlâ tarafı farzdır, farzın aşağı tarafı vaciptir. Bunun için şafi'i mezhebinde olan ulema, farzı vacip, vacibi farz yerinde kullandılar. Hasılı farz, kat'i ve zann'i olmak üzere iki kısımdır. Zann'i olan farz, amel cihetinde, kat'i olan farzın kuvvetindedir. Mesela en az mezhi terk etmekte farzın terk edilmesi var. Dört parmak miktarında meshet memekte cevaz ve sıhhat miktarının terk edilmesi var. Bundan dolayı farzdır denildiği zaman ekser farz-ı kat'i kast edilir.